Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Derya Tolgay ve Nevin Sungur Herkese merhaba. Açık Radyo'da Dünya Mirası Adalar programı dinliyorsunuz. Ben Nevin Sungur. Ben de Derya Tolgan. Evet depremin üzerinden neredeyse bir buçuk ay geçti ama bu arada ülke gündemi çoktan seçime kilitlendi. Ama bizim gündemimizde deprem olmaya devam edecek. Depremin yarattığı, geri bıraktığı yaraları konuşmaya, kayıplarımız konuşmaya devam edeceğiz. Bugün de konuklarımızla bu sefer kültürel kayıplarımızı konuşacağız. E, Hatta konuklarımızdan birisi yeni Antakya'dan ayağın ile geldi. Küçük bir çerçeve çizmek gerekirse işte bu kültürel kayıtlar, kayıplarımız nedir? Antakya'nın o çok katmanlı, etnik, dini kültürel dokusu nasıl etkilendi bu e, depremden? Bu dokunun toparlanması, yeniden bir ara getirilmesi mümkün olacak mı? Neler yapılması gerekiyor? Ve tabii ki e, adalar, adalarda bu örneklerden nasıl ders alacak? ve neler yapılması gerekiyor. Kısaca çerçevemiz bu olacak. Evet Derya'cığım şimdi söz sende konuştursun. Evet. <gülüyor> evet. Ee, öncelikle hoş geldiniz. Eva Şarlak Rubiyasa. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet sizin izlenimleriniz bizim için çok kıymetli olacak. Ben öncelikle hemen sizi Tanıtayım e, Profesör Eva Şarlak lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünde tamamladıktan sonra yüksek lisansını Sanat Tarihi alanında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladı ve doktora da yine İstanbul Teknik Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde. Ee, ve Batı sanatı, çağdaş sanat bilim alanında da doçentlik ve ardından profesör oldu. 2021 e, yılına kadar da Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi dekanlığı yaptı. Halen aynı üniversitede sanat, tasarım ve mimarlık fakültesinde çalışmakta. Kültürel Mirası Koruma Derneği'nin kurucu başkanı kendisi. Şimdi ben Ruby Asay'ı, sevgili arkadaşımız Adalı Ruby'yi tanıtmak istiyorum. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Fakültesinin ardından İstanbul Yıldız Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı'ndan master diploması aldı. Doktora çalışmalarını da aynı üniversitede sürdürdü. Çeşitli mimari projeler ve restorasyon işlerinin yanı sıra da Türkiye ve yurt dışında hem de mesleki danışmanlık ve fizibilite çalışmalarını sürdürmekte. E, çocukluk yıllarından beri adalıyım diyor kendisi de. E, ayrıca birçok kurumda, e, STK'da da e, gönüllü çalışmaları var. Tabii kültürel miras koruma derneğinde yönetim kurulu üyeliği, eğitmenliği ve danışmanlığı var ve e, dönem dönem biz böyle dünya mirası adaları için de kendisiyle istişarede bulunuruz. Efendim evet e, ben e, ilk soruyu e, öncelikle izlenimlerinizi ama biraz izlenimlerinizi e, deprem öncesi ve sonrasında şeklinde böyle e, beşer beşer dakikayla özetleyebilir misiniz acaba? İlk sözü ben alayım müsaadenizle. Yeni ayağımın tozuyla geldim. Son gidişim bundan 10 sene önceydi Antakya'ya. Daha önceden muhtelif zamanlarda da gitmiştim. Fakat 10 yıl önce gördüğüm Antakya'yla son gitmem gerçekten arasında inanılmaz dağlar kadar fark gördüm. O İncil'de de adı geçen Doğu'nun kraliçesi ne yazık ki e, tamamen afet bölgesi olmuş. E, çok büyük bir yıkım, çok büyük bir kayıp. Aslında kültürlerin Katmanlarını oluşturan bunca yıllık birliktelik sanki tozlu bulutun içinde sığınmış kalmış. Her zaman için böyle her üç semavi dinin özelliklerini kapsayan Çan, Ezan, Hazan'ın birlikte anıldığı Antakya, birçok mahallesinde Yahudi kültürü, Ortodoks, Hristiyan kültürü, Müslüman kültürünün bir arada yaşandığı gelenek, görenek ve kutlamalar... Ne yazık e, böyle toz bulutun içinde kayboldu gibi ve insanlar da yok olmuş gibi gördüm. E, bütün şehir neredeyse e, tamamen enkaz altında e, ve insanlar da artık sanki o bölgenin parçası, o yörenin insanı değiller gibi. Yaptığımız konuşmalarda ve yapıları gezdiğimizde, izlenimlerinde gerçekten büyük bir travma. ve Bu travmanın böyle kolaylıkla atlatılabileceğini de düşünmüyorum bir ceket gibi üstlerinden çıkartamayacak bu insanlar ve oranın tekrar doğunun kraliçesi olması öyle çok çok kolay değil. Genel olarak izlenimlerimde kültürel miras somut mimari miras olarak söyleyebileceğim birkaç şey olabilir. Çok merkezi bir ana caddesinin üstünde bulunan Habibi Necar Camii'ni alın. 700 yılında yapılmış cami. Bugün çok ciddi anlamda hasarlı. Biraz ötesinde Musevi sinagogu ciddi anlamda hasarlı. İçlerine girip tespitleri yapmaya çalıştığımızda sadece hüzünle karşılaştık. Terk edilmiş ve yıkılmış. Fakat arkası anılarla dolu mekanlar bunlar. Biraz ötesinde yine önemli olan Antakya için çok önemli. Patrikhane kıymetinde bir kilisesi var. Antakya Ortodoks Cemaatinin Kilisesi. Yıkılmış. Bu merkezdeki e, yani dükkanlar yıkılmış, insanların ticaret yaptığı, ortak alanlarını paylaştıkları mekanlar yok artık. E, bir takım checkpointlerle jandarma kontrolünde gezebildiğiniz, ancak Kültür Bakanlığı için, ile beraber gittiğim için tespit ettiğimiz bazı binaların üstünde çalışmalar yapabildik. Yani gerçekten e, izlenimlerim çok çok e, beni e, düşündürdü, duygulandırdı ve bir şeklin yok, yok oluşunu böyle bir anda yaşamak çok kötü gerçekten. Fakat çok büyükte tabii yapısal mimarinin ötesinde, yıkımların ötesinde insanların da yıkımlarına tanık oluyorsunuz orada. Musevi Cemaatinin azınlık cemaat yönetiminin başkanı olan Şaul Cenuldioğlu ve eşi enkazda kaldı. Bir kısmı zaten yaklaşık 15-16 kişilik bir azınlık cemaati kalmıştı Yahudi topluluğundan. 2000'lerin başında sanıyorum 13-14 aile varken şu anda Sadece 15 kişi vardı. Onlar da çoğu İstanbul'dan, Maraş'a, Adana'ya falan göç ederek şu anda hiç kimsesiz bir alan bırakmış olduk. Siz de e, ziyaret ettiniz orayı değil mi? Yok. Ben deryan şöyle, ben zaten Antakya'yı daha önce görmüştüm. Fakat belki bu travmayla da gerçekten karşılaşmak istemedim. Biraz daha toparlansın e, gideceğim ama bu bizim mücadelemizi hiçbir zaman durdurmadı. E, öncelikle tabii ki orada neler oluyor? Zaten temsilcimiz e, Ruby hep başta gitmişti. Yani biz e, Kültürel Miras Koruma Derneği olarak birçok temsilcimizle orada temas halindeydi. Tabii bir de e, orada yerel temsilcilerimiz de var. E, kaybolan değerlere baktığımızda, çünkü ciddi bir göç var. Yani bu göç özellikle e, gözlem dediğimizde, işte Rubin'in dediği gibi, Yahudi kültürünün, e, işte Rum toplumunun. Çünkü belki de e, Hataylar birbirlerine sormuyor ama dışarıdan gelenleri sorularından da pek memnun olmadıklarını bil, biliyoruz biz. O kadar e, işte neden işte o birliktelik birlikte yaşamak gibi şey kavramları çok bilmiyorlar çünkü zaten onlar için olağan bir durum. Yani olan dışı gelen durum. Çünkü bazı kişiler için olağan dışı durumlar bunlar son dönemlerde. Onun için ee, çok e, önemli. Yani bu bağlamda bugün bu göç meselesi ayrıca dediğim gibi somut olmayan miras kavramını da karşımıza getirir. Çünkü Hatay'ın işte, örneğin Hristiyanlı orada ortaya çıkması ve buradaki eski kadim milletlerin burada yaşaması, işte biz beş önemli merkezden bir tanesi olarak adlandırdığımız yer, bir dini çeşitliliğin bulunması, etnik çeşitliliğin bulunması, bütün bunlar çok çok önemli ve tabii unutmamamız gereken bir şey de tabii ki dil. Yani dil de çok önemli bir şey. Ben çünkü dil kültürün en büyük kilit rolü oynayan bir şey olarak bir mekan vizması olarak görüyorum. Ee, göçle birlikte dil de göç ediyor. Mesela burada buraya daha önce göç etmiş olan toplulukların Antakyalı Rum e, halkı özelinde eğer söylemem gerekirse e, Rum okullarında okuyorlar ve Rumca ana dilleri yani artık dilleri Rumca olmaya başlıyor ve Arapça evde Arapça konuşuluyor. Şimdi artık ne olacak? Yani oradaki topraklardan da bu grupları alıp da bu taraflara doğru getirdiğinizde ben dilinde bir miras, çok önemli bir miras olduğunu düşünüyorum. Çünkü onların bir diyalektiği vardır. Fonolojik bir morfolojisi vardır. Bu açıdan da önemli diyorum. Litürjik madde, malzemeler çok önemli diyorum. Çünkü biz genelde hep miras dediğimizde hep mimari miras üzerinde duruyoruz. Bir de tescil üzerine çok duruyoruz. O da biraz kafamızı karıştıran bir şey ki adalar Orada da biraz sonra herhalde geleceğiz çünkü Adalar'la hmm. çok paralellik taşıyan bir şey. Tescilli binalara dikkati çekerken ki onlara ne kadar önem veriyoruz o da bir soru işareti. Ama tescilsizlere de göz gözümüz kapatmamamız gerektiğine de inanıyorum. Çünkü bu bil, birlikte yaşam yapısı, bir bellek, bir hafıza kültürü, bir hafıza mekanı tescilsiz olması onu göz ardı etmemize neden olmamalıdır. Yani aslında biraz sonra herhalde adalarla da bu hı hı. meseleyi paylaşacağız. Hı hı. Çünkü önümüzde de maalesef çok önemli bir takım felaketler bizleri bekliyor. Adalara geçmeden ben Ruby'ye bir şey sormak istiyorum. Kültür Bakanlığı'yla bağlantınız KMK Derneği ile alakalı. Değil ee, mi? Öyle, o nasıl bir işbirliği? Kısaca onu bahsederseniz tabii, kalan vakti adalara geçelim. Şöyle aslında Kültür Bakanlığı'nın daveti, ilk daveti azınlık cemaatleri kültür mirası yapılarının tekrar korunması, restore edilmesi ve kentin eski haline getirilmesi içindi. Sadece azınlık cemaatlerinin binaları değil aynı zamanda orada kültür mirası olacak diğer yapılarda ele alındı. Bu tabii ki Kültürel Miras Kurma Derneği'ni de ilgilendiren bir çalışma. Aynı zamanda e, Türk Yahudi toplumundaki yapıları da bütün azınlık cemaatleri vakıf temsilcilerini de toplantıya çağırarak bir girişimde bulundu Kültür Bakanlığı. Bu girişim öncelikle bir tespit çalışması olacaktı. Tabii ki o yapıların, kiliselerin, camilerin, sinagogun içine girilmesi, onların gözetiminde, denetiminde e, hasarın, büyüklüğünün ortaya konması ve nasıl bir çalışma yapılacağının en azından süreç yönetimi ve de yapıların tekrar hayata geçirilebilmesi için oluşacak süreci konuşmak içindi. Ve yapılar gezildi, tespitler, hasarlar tespit edildi. Böyle bir komisyon kurdu Kültür Bakanlığı. Ee, Yanlış Kültür Bakanlığı değil, Çevre Bakanlığı da bunun içindeydi. Aynı zamanda TOKI de bu organizasyonun içindeydi. Bir bilim ekibi de tahsis edildi. Bu bilim ekibinin içinde muhtelif üniversitelerin, Röle ve Restorasyon Kürsü Başkanları, inşaat mühendisleri, deprem uzmanları, zemin mekanikçileri böyle bir e, konsorsiyum şeklinde esas Antakya'nın merkez ilçesindeki yapı envanterinin üstünde bir çalışma yapılmaya başlandı. Bu çalışmaya biz de gözlemcilik ettik. E, büyük bir kısmını orada yerel e, de çalışıldı. E, bundan sonra yapılacak olan şey bir risk analizleri ele alınarak e, belirli bütçeler zahilinde cemaatlerin e, katılımıyla, Kültür Bakanlığına da büyük oranda destekleyerek ee, ve de e, özellikle idari aşamaların da aşılmasına yani böyle bir restorasyon, restüsyon ondan sonra zemin analizi, güçlendirme analizi gibi prosedürün daha hızlı aşılmasıyla binaların tekrar e, hayatiyetinin kazanılması istendi. Şimdi bu çok çok hassas bir konu. Buralardaki bu hızlı süreç yapıların e, belki de bir kısmının yıkılıp yeniden yapılmasına, bir kısmının rölevesi, büyük bir kısmının rölevesi yoktu zaten. E, tekrar o koşullarda e, oluşturulmasına sebebiyet verirken gerçek anlamda kültür mirası değerlerinin de ortadan kaybolacağını düşünüyoruz. Yani orada çok hassas bir çalışmanın yapılması gerekiyor. E, rekonstrüksiyona yönelik çalışmalar ağırlıklı olmalı ama bunu ihtisas e, yani bu konudaki ihtisas ekiplerinin devrede olması ve bunun böyle çok çok hızlı birkaç sene içinde tekrar Antakya'yı ayağa kaldıracağız, tekrar yaşatacağız mesajının çok gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Yani bu konuda çok hassas çalışılması gerektiği kanaatindeyim. Şeyi de söyleyebilirim Rubi, ben Kültür Bakanlığı'nın toplantısına <gülüyor> katıldım. Evet, evet. Kültür Bakanlığı'nın toplantısında bizleri Kültürel Miras Koruma Derneği'ni ve bütün STK'ları davet ettiler. Bu sanırım bir afet kazı başkanı tayininden sonra herhalde bizlerle de bir takım bilgiler almak istediler. Bu nedenle de şöyle bir şey gelişti, özellikle e, İKOMOS vardı, STK'lardan, UNESCO vardı. E, bütün e, benim e, yani üniversitede bütün e, hocalarımız restorasyon projelerinde, e, restorasyon kürsülerinde olan koruma kürsülerindeki arkadaşlarımız İstanbul Üniversitesi'nden, İstanbul Teknik Üniversitesi, Otü e, ve de, hatta Ankara Mimarlar Odası Başkanı da vardı. Özür e, dilerim. Bir şey daha sormam gerekiyor. Çünkü önemli. Orada yerel STK var mıydı hiç? Evet vardı. Üniversiteden arkadaşlarımız vardı. Yani şeyden Antakya'dan. Yereli çok iyi tanıyan ve yerel olan. Zaten rol de yapan bizim üyemiz Antakyalı. Yani o açıdan da büyük bir avantajımız var. Çünkü bütün mekanları kendisinin beyninde yani belleğinde. Ee, bu bağlamda e, orada bir e, şey yapıldı, bir e, konuşma, e, bir e, daha doğrusu istişare mi diyeyim veya bazı şeyler, bizlerle neler paylaşacaksınız gibi sorular tabii ki bizim tarafımızdan da soruldu, notlar alındı ancak tabii ki o kadar çok, çok yapılı bir sistemde, çok yönlü bir sistemde bunun bilim kurullarının alt komisyonlarının da kurulması gerekiyor. Sadece ve sadece tek bir bilim kuruluyla bu olmaz. Yani bilim danışma kurulu diyelim. Onun için alt segmentlerin ve bir defa en çok korkudan bizleri, Hiçbir zaman aceleye getirilmemesi çünkü bu çünkü aceleye gidersek çok yanlış şeyler de yapabiliriz bu açıdan da dikkatli olunması konusunu da vurguladık hepimiz vurguladık bundan sonra artık gerekli bilgiler verildi umarım daha emin adımla daha doğru adımlarla ilerler. Peki bu süreçte yani şey başladıktan sonra diyelim ki yani o artık bu teori kısmından fiziksel sürece geçildiğinde sizlerin kontrolü, katkısı ne kadar olabilecek sizce? Yani hani çünkü bir noktada siz fikirlerinizi aktarıyorsunuz ama ondan sonraki süreçte maalesef kendi yani Bildikleri gibi devam edebiliyorlar. Siz ne kadar müdahale olabileceğinizi düşünüyorsunuz bu süreçte? Ee, aslında ben doğruyu söylemem gerekirse benim e, kişisel iletişimlerimle olma... E zorunluluğu var olduğunu düşünüyorum. Onun için e, kişisel e, ilişkilerimle devamlı sorgulayacağım. En azından e, yani şu anda kazı başkanı e, iyi niyetiyle uğraşıyor e, diyelim. Ama ben e, yine de kendisini e, sor sorabilirim. Ama diğerleri için tabii ki herhalde herkes kendi mücadelesini bu bağlamda veriyordur. Ama dediğim gibi yani sonuçta eliniz kolunuz bir yere kadar. Tabii ki e, Yapı Birleşikler çok şey var aslında. Oradaki bir takım STK'lar da bu konuda hassasiyet gösteriyorlar. Özellikle Antakya Kültürel Miras Derneği, hı hı. özellikle bu danışma ve bilim kuruluyla sıkı bir irtibata geçip olayı sahaya tümüyle Kültür Bakanlığı'nın oradaki müteahhit, özür dilerim öyle söylüyorum ama orada müteahhit e, ka, e, kadrosuna işi bırakmadan, onun kontrolüyle yürütülebileceklerine inanıyorum baskı yapıp en azından bina bazında e, hassasiyet göstereceklerine inanıyorum. Bizler de buradan bulunduğumuz STK'lar, Kültürel Mirası Koruma Derneği vesaire yakın temasta olup en azından sürecin yönetiminde etkili olmak istiyoruz. Fakat beni daha çok korkutan şu, yani bu binalar tekrar yerine getirilebilir bir şekliyle konstrüksiyonlar yapılır. Sokak eski haline gelir. Fakat insanların oraya dönüş travması çok ağır, çok ciddi bir kültürel erozyon başladı. Ve geçmişle ilgili hafıza ortadan kalktı. Neredeyse kalkmak üzere çünkü herkes şehri terk etti. O binlerce yıllık ortak kültür, ortak dil e, bu gitgide ortadan kayboluyor. Bu yapılarla beraber acaba bunlar geri gelebilecek mi? Geri geldiği zaman tekrar e, orası Antakya yine Doğu'nun kraliçesi olabilecek mi? Ya da Antakya'yı tekrar oraya kurmak, çok teknik konulara girmek istemiyorum hani deprem ve zemin analizleri, şehircilik planlamaları, kriterleri açısından ama yapılacak olan prototip bir Antakya belki bir uydu kent gibi veya bir kültür merkezi gibi tutulup belki yaşam Antalya'nın Antakya'nın dışarısında bambaşka Bölgelerde oluşturulması gerekiyor. Bu da çok uzun soluklu şehircilik planlarıyla ilgili bir konu. Ee, tekrar es eski Antakya olamayacağını düşünüyorum ben. Gerçekten e, sadece anıtsal müze gibi ziyaret edilebilecek, kısa sürele kalabilecek ve o kültürlerin yaşatılamasının çok zor olduğunu, belki çok yeni geldiğim o moral bozukluğuyla Bunları söylüyorum ama maalesef e, o sinerjinin kolaylıkla yaratılmayacağı düşüncesindeyim. Yapıların restorasyonu var, süreç yönetimi var, maddi kaynaklar var, cemaatlerin destek ihtiyaçları var, kentle dönüşlerin sağlanması lazım, şehircilik ve deprem analizlerinin sürdürülmesi lazım, yeniden yaşam, okullar, ticaret bunlar oluşturulması çok kolay şeyler değil ve üstelik riskli ve Zemininizin sürekli kayağını sallanan bir ortamında bunu gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz. Bence çok zor. Önümüzde yaşanmış çok acı bir örnek var. Yaraların nasıl sarılacağını hala bilemediğimiz ve bir sürü yaranın da iyileşmeyeceğini sizin de gözlemlerinizden öğrendiğimiz, anladığımız bir tecrübe yaşadık. Adalar dediğimizde nasıl bir paralellik kurabiliriz ve nasıl dersler çıkarabiliriz bu yaşanan acı örnekten sizce? Paralellik kurmak açısından tabii yine çok kültürlükten bahsetmemiz gerekir. En önemli paralellik. Bu. Yani e, o doku e, e, burada da aynı e, sistemde e, yapılanmıştı. O açıdan çok zaten e, Bizans'tan süregelen önemli bir e, yapılanma. E, tarihsellik açısından çok önemli yine bir paralellik. Kültürel kimliklerin yani günümüzde artık şeyi sormaya başladım. Kültürel kimlik sistemleri. Tek bir kimlik kaldı. Tüketici kimliği. <gülüyor> Kimliğimiz kalmadı diye düşünüyorum artık. Bu o, tüketici kimliğimizin arasında kültürel miras için neler yapılabilir e, düşüncesiyle yola çıktık. Özellikle Adalar Vakfı e, çok çok yardım ediyor. Ben e, bu açıdan da e, onlara çok teşekkür ederim. E, biz e, şimdi e, genellikle e, bir kültürel miras çalışma grubu kurduk ve e, bu bağlamda aslında... E, Rölevesi olmayan e, kültürel miras yapılarını e, tescilli ama tescilsiz olanlar da var. Çünkü modern yapılarını biliyorsunuz e, çok önemli mimarları da var ve onların tescilsiz olduğunu da biliyoruz. E, onların tescillenmesi üzerine de e, Büyükşehir Belediyesi de bu e, şey veriyor. E, bu... E, koşturmayı bu evet yani mutlaka tescillenmesi açısından ama bu çalışma grubunun tabii ki ön plana aldığı şu anda o binaları teker teker e, ön plana çıkarmak e, ve bunların rolovelerini e, maliklerle ilişkilere girerek e, rölevelerini tamamen e, yapılandırmak yani elimizde hiç olmazsa bir e, en ufak bir belge bile bizleri daha doğru yollara götürecektir ileride. Yani bu e, yıkılsa veya yıkılmasa bile e, bu bizim için e, çok çok önemli bir mas. Şu anda e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde e, kişisel çabalarla tabii ki çok sevdiğimiz arkadaşlarımız var. Orada yetişmemizin de e, şeyiyle, avantajıyla ee, arkadaşlarımıza, e, öğrencilerine e, bu projeleri çalıştırmaları üzerine e, ricada bulunduk ve hepsi e, yavaş yavaş e, sahaya çıkıyorlar. E, en azından e, Burgazada da bir e, başladık, manastırda başladık yukarıda. Bana iki kilisesinin yoktu. Ayrıca dijitalleri olmayan yapıları başladık e, dijitalleştirilmesine. Böylece hem dokumentasyon hem de bir arşiv merkezimiz de oluşmaya başlayacak. Bunlar bizim dikkat ettiğimiz en önemli şey her şeyin bölük bölçük sağda solda yapılıp üniversitelerde ve birbirimizden haberimiz olmaması bu da büyük bir problem. Onun için çok gerek Antakya için gerek her yani Türkiye'nin her noktası için bir veri tabanının mutlak suretle yapılması, yapılanması ve veri tabanına her şeyin yüklenmesi yani istisnasız yüklenmesi. Ee, bir de birbirimize öncelikle e, sevgiyle bu işe yaklaşmamız yok o yaptı bu yaptı yani bir de böyle şeyler de var yani e, karakteristik detaylar da var onlara girmek istemiyorum ama herkes aynı mükerrel şeyleri yapmaktansa el ele vererek mükerrer şey yapılmaksızın aynı şey yani birlikte çalışarak ilerlemek mümkün olabilir. Adalardaki örneği mezarlıkla başladı. Kristos Manastığı mezarlıkları inanın çok önemli mezarlıklardır ve Bunlar hep dönemin Osmanlı bankerlerinin bulunduğu mezarlıklardır. O Hristos Manastırı'nda sağ olsun Duby ile birlikte işte fotoğrafladı, haritalasını çıkardı, haritalama yapıldı. Ve de Achilles Milas çok önemli bir yazar. Biliyorsunuz bütün kitaplar hep adalar üzerine çok etkin. Manastırın teker teker isimlerini yani kimlerin orada olduğunu da belirleyen bir sistem. cross check yapabiliyoruz ve bu arada yaptıktan sonra tabii ki fişler hazırlanan, ve bu fişler tescillenmesine gidecek. Çünkü bu anıtların da tescillenmesi lazım. Bunlar da tescilsiz. Yani e, mezarların tek tek tescillenmesi gerekiyor. Bunun için belediyeyle de ilişkideyiz. Ancak deprem hepimizi sarstı. Başka, doğru, başka yöne doğru kendimizi çevirdik. Ve daha çok binalar ve e, dini, e, dinsel yapılar üzerine çalışmaya başladık. Rubi Bey sizin e... çok, çok kısa bir şey ekleyeyim. Öyle kapatabiliriz isterseniz. Şöyle ki Antakya'ya tabii Antakya'daki bu doğal afetle çok e, paralel bir e, şey e, yapı oluşturuyor adaların e, hem kimlik e, birlikteliği hem e, coğrafi birlikteliği. Sadece adalar denizlerle çevrili olduğu için kendine has özellikleri olup kültürleri sürekli kendi içinde tutabilmiş bunca yıl. Burada riskimiz sadece deprem değil adalarda aynı zamanda sel, tsunami baskını hı hı. aynı zamanda yangın yapı envanterinin büyük bir kısmı ahşapta olduğu için yangın riski de çok önemli. Ne yazık işte bu tescil süresinin uzaması 1 5 bin ölçekli planların bir türlü şey yapılmaması yani imar planının açılamaması yapılamaması bu çok katmanlı yetki kargaşasına sebebiyet veriyor ve dolayısıyla kişiler hem mağdur oluyor hem de süreç maalesef farklı yönlerle yürüyor. O açıdan bu da adalar için bir deprem sayılır ama buna göre yapılması gereken birçok şey var. Yoksa öbür türlü sonra bir deprem oluyor ve... Aynen öyle. Alıyoruz. Bir anda hepsi gidiyor. Ha. Evet. Doğru, doğru. Peki çok doğru. çok teşekkürler katıldığınız için görüşlerinizi, izlenimlerinizi paylaştığınız için. Yani bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Çok konuşacak mesnevi var <gülüyor> ama yani dediğim gibi bundan sonrasında da özellikle adalar özelinde tekrar bir araya gelmek umuduyla çünkü adalar hepimizin. <gülüyor> adalar hepimizin. Çok evet. teşekkürler. Ben İsterim. teşekkür ederim. Teşekkürler hepinize.